Zannetmen geçen müftü gelmiş de Bekir Hoca ile okumuşsun ayeti, okumuşsun ayeti okumuşsun manasının hafız mı diyor? hafız müfessir mi? müfessir muhaddis mi? muhaddis Faris'i bilir mi? bilir derin alem kesibikam ne bağşet eğer bağşet beni adem ne bağşet dil bedeste var ki hadd Eshezzaren Kabe'yik dil bihteres Kabe'yi bünnet halili aceres Bil nazar gâhi celil-i ekberes Keriben ra beset ender dilem nis Dilem derani alem ra kerem nis Babam ona kılavuz abuzunu tezezberleyecek Sen ne giderdik yazı yazıverir der Çünkü ben geri otururdum O kadar zekim kuvvet değil ki Sen ona hop bu aydeyip O kadar zekim kuvvet değil ki de farisi. Eğer şairlerden gelse kendi söylediği şahide gücü yetmez kimsenin. Eğer muhaddis geçse ben de onunla beraber muhaddis Allah'ın izniyle, Allah'ın inayetiyle, Allah'ın mutfuyla. Ya eyyühellezine emelükür Allah'a zikren kesira. En şerefi imanla şeref ya bulan kulların. Ya eyyühellezine emelük Allah'a Allah zikredin. Zikren kesire. Zikri kesir ile zikredin. Allah'ımız kendi buyuruyor. ya zikredin diyor. Vezkrun Allah'a kıyamen ve qu'udan ve ala ve yetebekkeune fi kalqı semavatü el azrab ve nama halakta heda batıla ila ahirel aya sınavallahu lazim. Vezkrun Allah. Allah'a zikredin de zikredin ve ku'uden oturduğumuz yerden de zikredin ve ala cünübihim yanınıza yattığınızda abdestli yapın ayağınızı toplayın sağ içerisine kovcumuzun sağ... içerisinde Allah Allah, Allah. sabah da görsen iman dövün giden yavrum niye zikirsiz olacaksın innes salateten halil pahşayı vermin ker ve le zikrullahi ekber ve allahu yâlemü mâ tasnâvûn deyinme ayeti celîle kuzun. Öyle zikren kesîrâ. Cümada zikren kesîrâ buyuruyor son şey ayetlerinde öyle biler biler bize Allah zikri tarif ediyor. Kadınlar da zikredecek, erkekler de zikredecek. Abdülkadir Geylân-ı Utdüse Aziz hat yazmış dedi ki babama şık efendi bunu Hasan oğluma veriyorum başkalarına ders tarif etsin nakşu kendine izin veriyorum askere gitmeden benim icazetme alam var iller çınmış bahara na yeah. Sen ben de oğlum. Kaldı Ferit'umdan nasıl meazun ediyorum? Bu hiç iklasla <gülüyor> bir tevhid yovuştu. Kim biri o kusurlarda sağ kolundan şahin Naxçıvan, hmm. sol kolundan Abdurrahim Geylan Efendi'nin dostu da cennetten Kurtusunlar diyorlar mı değil? Böyle de ne al kibretman nasıl yalan? Sen nasıl Kitap, şundan büyük kitap, bir daha kitap, iki daha kitap Fatıhül Adil İlan Efendimizin Eusafının canlarını keşfedi yazıyor. Bizde de oldu onlar. Yalnız bu Gülistan bahçesinde yeti yüz bin gül biter Bu Gülistan'dan haber vermeye bir kaç gül yeter. Size bir kaç gül gösterim. Din gidemey ki. Gül dermiş bahçanın öyle bilin ne kadar söyleyeceğim söz var hep Gülistan bahçasının gülleri ama o Gülistan'dan haber vermeye bir saat gün yeter koklayın mis gibi kokar hemen onun günahı dolmuş da ondan kokmuyor yoksa etrafımızı melekler çevirdi de ta arşı azamda şimdi bir ucu bir ucu da bizim üstümüzde şimdi melekler böyle içimizde Hz Muhammed Mustafa var onun ruhaniyeti var ve ve maakum eyleme kutum siz birdeyseniz Yine hutbul aktab var içimizde. Sen böyle neşeli durduyum, kendinden mi zannetiyorum ya sen? Hı. Kendinden mi oluyor zannetiyorum bunları? Yo, ben kendinden hiç zannetmem. Hep onlardan oluyor. Hı. Akşam danası gelmemiş, yaylada kondularmış. Dana'yı aramaya giderkenler bir aklından şu yüzden de. yerine gelince onlardan tarafa geçivermiş ki mağara mağarada güvelek tutmuş da orada e, sana mağaranın ipini demiş kulağından bir ip, ipi daha sana elinde kama böyle yat altıma demiş fenalık yapacağıymış yapma kurbanın olayım yapma namus mu birşey alvardık sıra hoşuma gelir benim. Hiç onları dinlemem. Ben senin namusunu bozacağım. E elimde zehir gibi bıçak üstüne doğru gelirken El-Gıyaz ya Abdülkadir Geylan El-Gıyaz sekiz günlük yerdeymiş ki Abdülkadir Geylan'a e, Arşama Abdest Ya. Şey. Niye verdin o devir kayboldu bütün yapmışlar. bana. Durma çıkacak. Bunun girdiğinde o kadın hafife beraber gelmiş bu barın hayat kalcını. gelin elinden tutar, yakın uzak demez yeter diyorum. Siz daha inerden inatlaşıyorsunuz yahu. inan bunu sen dersini çek de yetişmezse ben bir iki yerde çıkarmışlar. Allah beni göndermiş. Orumdan tuttu götürdü. Oraya yetiştirdi. Ben değerini bilmeyordum. İçimi çekiyorlar oraya. Birisi herkes göçmüş de Hatice kız kardeşimin yok nasıl kalmış Gece ilde bir dağın başında alva dağında hemşengin ömre vahidirdik utku canı maili çırdım mı çalır mı öyle derdi her günümüz ağlar bacımız orada toplandı herkesten yollan geçti şeker şu gitmişler gerek dün şu ağacında şarloğuk girler orada bir senaryo oluyor bu kaç küfür onlar tablağı verdim abdestimi aldım ekmek de yemedim ne yemeyeyim niye gitti bu benim arkadaşlarım altı tane kişi ihvanımız şu tarafa odun etmeye gittiler gire gire gire gire gire gire dağda ne piy var uzak dağın başına dinlenince kırık kasam amca demiş ki çıldırdım be efendilerim yetişir dillerde gölümüz Anlaşma koyarsan taslamakla yuvarlanı yuvarlanı gidecek Belki 5-10 kovak boyu Düşecek. Hepimiz bir diyelim ki Hacı Asır Efendi'nin yetiştir bir e, Görkemiz gideceği aşağıya. Değilince yukarıda. Geliyor. Ne alıyor? Vardım o da hüngür hüngür ağlıyor. Ne ağlıyorsun? Çığırdı sana zaman yetiştin. Yahu benim bir şeyden havarım yok diyor. Zemin ettin. Gönderen gönderiyor. Ben karışmam bunlara. Hiç de i̇şte beni onlarla vasıtla etmem. Benim gibi günahkarı yapmam. Böyle terkenler. Tabi bu askerden geldiğimde oluyor. Ezenin yeni değiştiğinde oluyor. Tanrı unutmayın gözü Vezükör Eyyub Sen'in cami Kebir'de ilk o okudu bu ezanı ondan sonra da o dağın başında ekeni Allah-u Ekber Allah-u Ekber Merkad-ı Murus'u o başvekilin öldürdükleri başvekilin o yeniden ezeni okutturdu Allah-u Ekber Allah-u Ekber ta o bu kaç sene olduysa ben bunu götüremez yetişen adam şimdi götüremez mi işte ben değilim yetişen efendimiz oğlundan tuttu geldi dağıttı oraya benim dedim böyle çıkarttılar götürdüler hiçbir yere de bunlara haber vermediler demek ki hiç bazı adamımız varmış içinde ki sizin burada haber verildi bunlar doğru söylüyor Mustafa hiç bunlardan bahseder miydim ben anca rezilliğimin günahı haber verildi Hızım demiş, hızım nasıl? Ee, nasıl o adam geberdi ne demiş, bir vurdum sendeleri, şurasına bu, bu takınca geldi, bir daha geldi, şöyle kafası fırlandı, bir daha vuracağım. İhvanın imanı birisi 10 misli böyülmüş. İtiqatı birisi 10 misli böyülmüş. Teslimiyeti birisi 100 misli böyülmüş ki üstazlar yetişirmiş. Efendiniz, bu dersiyle yetince dedi ki, O suyla değirmen döner böyle suyla değirmen döner orada değirmeni büyütmüşler de iyi dinlen çocuklar zayi edilecek sözleri iyi dinleyin. kalbimizin içine koyun esas bağı buldurun diyor bu efendi bir daha giderse gelmez içimize diyor sözler yadigam esas yadigam ağzında iyi yaptık alayım içinizden gitmesin bu sözler diye. tezcanların Hacı evinde konuşur bana Tavonya'dan Tahir uca üç defa mı iki defa mı sohbetinde öngür ağladı bütün cemaatı da ağladı bizden ağladı böyle şeyleri duyunca hoca Tahir Hoca ağlayın eredeselere Aylin gel. Dersküşe yeri yıkımda konuşuyor adam. Hicaz'da Tahir Hoca konuşsun diye var var bağırıyorlar. Sami! Ağlama sen. Onlar olmazlar. İhtiyaçları yok çünkü onların sokta. Ya yani şey nerede? Anamdan sor bakalım. Kur'an'ı ondan sonra efendim bir de İrmen'in çocuğu var diyor. Ona diyor, onun Yuhid'dü. Akşamdaki Fırk Ali Karanlık oldu diyor. Yükletti. İslamlar gittiler. Bu çocuk da gerilen yükletti geliyor diyor. Çamura ayakları batınca şimdiki asfalt ne yok diyor. Efendim kendi haber verdi. Merkez yıkıldı diyor. Yükmünden beraber çivriyle ileriye gelen yok. Orada ölürüm ben de diyor. Hağla diyor. Hağlayınca ne ağlayın ya? Bizim köyde e, Müslümanlar var da biiznillah yetiş ya Abdülkadir Geylan'ı bunu Efendimiz söyledi. İnanmazsan yüzüne gözüne durur ya. Yetiş ya Abdülkadir Geylan'ı bir bağırınca beraber gidelim. Sen kimsin? Beni ne etabı Bağdat'tan çığırdın. Ben Abdülkar'ın ilanıyım. Burada çapacı bu bağa çığırsan dağınlaştı. gelir yüklenirdi. Hı hı. Niye ben etabı Bağdat'tan hı. bana imanı kardin etkiliyor? Hep bir de olduğum, Allah hadidi bilenlerden hep yarın diye. Okuyun size daha. Allah'tan iş bitmez Ebu Bekir Sıddık radıyallahu al. Gözümde okuyum size. Hazine-i Bahat'tan Türkçesini yazdık. Efendimiz'den kabre azıksız giren o da sevap Tanrım, el sandı kabus sandığı, el sandığı, yiğit yaparsan da var buraya doluyor, katil yaparsan da, inan çorap sökülür gibi sökülüyor, söz ağzından siz söküyorsunuz. Sizin kalpleriniz. E bu ben ısıttık az yallah sen. Adra azıcısız ya, denize girmiş gibi olur. Nasıl denize giren vahpusuz girerse? Senin tabir kazınır kana bizden gelen var demiş bela e, gelince bakmış sen üstünde gezebilir seni hiç seviyordum sevmiyordum saymıyordum ben namazdan kavuyardım sıvetti derdim sıktım mı diyor en büyük kemiklere sana gibi olacak geriye dirildiğimi dirilecek o zaman böyle derdi Allah dünyada eşler ha geliyor, küfürle azaplar diyor. Allah kabrimizi cennet bahçesinden bir bahçe etsin. Huzur-u yüce'nin miran olmaktan Rabbim muhafaza etsin. Ee, Kabre girince boğulup gitmeyelim de dünyadayken Allah kabrimizi namazla, abdestle, oruçla, zikirle selatla anne babaya itaatla arkadaşlarımızla iyi geçinmeyle neyle dolduranın da yarın bize devam et ki ayağa kalksın bundan da birçok çok faydalanıyorsun. Sen geliyor hastayı görmüyor ya oynayanlar. onun için de sadece konuşuyor. eşte var hala düzeliceste. Cenab-ı kadir kazasın. sonbete giderken seversin ilkin sonbetine giderken seversin anana babana itaat ederken seversin seni bir kucaklayıp diyor diyor askerden gelen oğlunu anasının kucakladığı gibi yumuşak ve kucaklar yüzlerini tedbirler kurgan oldum anam dediği gibi diyor söyle kucaklar Allah bizi kucaklayan bir haber versin kurgan Hı -hı. oldum Allah'a Yok, yapma da yalımı kalmayacaksın. Bence e, gözünün indiği yere kadar cennet bahçası olacak. Ey kurban oldu vallahi, biz oraya gittin yaranım. Hı. Ne uğradım, yalvarıyorum bak, siz de bu yalvarın Allah'ım sağ Çok korkuyorum yavrum, imanımdan korkuyorum, imanıma diyor. nakabsu açılıyor da açılıyor ben demek kalksa açılınca cumhuriyet oluyor. Bak o deminin içinde üç dil yazılı. Sen ne yapma efendi değer misin? Şulan hotel. Evet. evet. Şuradan dışarısı dışarıya çıksa bu şu bormanın sıça barmanın ayın güneşi yüzsü kayıp olacak. Bunu ay Kur'an-ı Kerim'de Allah mahz ediyor onu gelip boğazına kucaklayın kurbanın olayım neymişsin böyle yok yerine dünyada boşalın çalıştıktan ne diyor mu işte, Buraya kazandınız burada ne var daha cennete alaya gireceksiniz kucaklayınca cennete alaya gireceksiniz bir sene evvel ölmüş Mustafa bunu dirilirsen tarikatı bir izdillahi teala diyelini koyunca kabir yarıldığından çıkmış eşhef en la ilahe illallah eşhef en la muhammeden abdurur ya resulü bu kabirde iki buçuk yarıda olmalı daha gelebilir bin senede London'da da. bu kucaklayın Merçanın elinde Merçanın elinde Merçanın elinde Merçanın elinde Merçanın elinde Merçanın elinde için Ölüyor musunuz da yani, tane Hure Verilecek Her biri Birbirinden Gözer En Ama En iyi Dinlerce Verilecek Allah'ımız Kurban olduğum Allah'a Hureyeli'ye İmranıp da Allah'tan mahkum etmesin bizi. Biz rızası için çalışıyoruz bunu. Yurularım, bize hatunlara hallerim diye geldim. Benim son konuşmalarım oluyor bunlar. Allah, Allah sana Allah Allah'a emanet edip kader. Allah izin verirse orada da unutmayacağım sizi. Siz de benim burada orada ola. Ben evvel öldüm, <gülüyor> ne bileyim Mevcanımı topla deyince bir mevcan aldım Bir daha aldım Bir de alacağım, Bun bir ismi daha kaladır Daha iki mevcan aldım Üçüncüsünü Avrupa'na şey ettim demek Bir sene geçmiş? Demek hapis mi peygamberimiz orada? Bütün peygamberler hapis mi? Bütün sahabeler hapis mi orada? Orada bütün imanlar Onlar cennette Cemalullah'tır Senin haberin yok mu? Üstü bu toprakların Çınlayın ya altında Hiç canlar yatıyor buranın. Adem ile Havva annemiz Yapıyor Burada yatıyor, yatıyor, yatıyor Ayaklarımızın altında yani, Beytullah'ın Hükmü Yemen'den Hacer'ül Eskat Kışasına kadar varmada 70 tane peygamber yatıyor yapardan haydi cellar. Toplum sağlam. Sağlıklı. O yüzden daha Türkçe şey daha. Şey mi çekleri? Elhamdülillahi Rabbil Allah, Allah çeken Allah çeken kız kardeşimizle 8 günlük yerden yetişip de vurup oraya seren kutlu canımız bu vefat ettikten sonra oluyor. Diyor ki bizim hayatımızla nimetimiz geldi değil. Mutu ente mutu sırrına oldu. Kavle entemotu sırrına mazhar olan Bunda gördüğü haşlı Neşli nefayı suur olmadan Efendimiz'i vefat etti Zannetmeyin Anamız geçen e, Bir tecik duasında şikayet etmiş Bizi koydun gittin <gülüyor> Yemin etmiş ki Koyup gitmedim her gün Yoklayın bütün ikvanımı yoklayın Allah yolunda ölenler de yolda değil mi? Ders o onlar neletiyor Bursa'da bütün günleri geçiyorlar oğlum. Geçen bir facik görmüyor. Bir yerde yanılmışsın. Yazı şöyle oturdu ansan efendi şuraya yap dikkat et efendim. Orada siz bunları duymadınız, duymadınız bu yüzden. Ama da e, Nahiyesinde Mehmet Ali kardeşimiz var. Mehmet Ali. Bir de Kübüstah Efendi var. O da Tayiflerin yurunu göre göre geçti. Hiç haram yemezse insan temiz olduğundan onu göre göre geçer. Allah şefaatlerini gelmiş de o etmiş. ben araziyi örtetmiş, sende buluşacağız. Şey ee, Evteler almış, gitmiş. İkincilerde şey varmış. 40 ee, Mustafa Efendi demiş ki bana damik yazsın yarın. Acele getsin demiş. Peki ben gün geldi diyor, yine gine getsin diye demiş. Ne sırrı ne demiş. Ondan sonra yine varmış demiş ki yarınızı sizi istiyor. Dün gittim ya. Yine istiyor. Mermi, ne dediğini yine istiyor aa biz ağlamaya bastırmış ne adım trene bindiğinde şurasına bir de alım binmiş alımın dizi kendinin dizine değiyor da sıcaklık geliyor da talibatta olduğu halde dizini çıkmıyor böyle lezzet alıyor oradan şehveti kifleniyor şehveti şuradan kifleniyor Biz cehennemde göklerin kadar çarece yok. Allah şehrinle muhsin. Ya Rabbi, o muçin tarifata giriyor ki bu canın şimşire hafifatı var, hafifat ılıcı var. Kesin atar o nefes kesin inatlar. Az yiyin, az söyleyin. takılamazsan onun gerisindekine takıl, ona takılamazsan onun gerisinde, onun gerisinde 80 filan vakulun birine takıl, ümündeki dilenle, gerindeki dilenin süratı aynı olur. Envareten bir su ayetini geçersin. Envare boğazına zincir takar da, seni kahveye götüren, Allah kıybete götüren, taa filan yerdeki partının for götüren, Kurtarsın bizi, evlatlarımızı, torunlarımızı kurtarsın Allah. Ondan sonra e, boğazını takıp da teyze götüren, görüşürsen onun kalplerinin siyahı senin kalbine geçer kalpleri zikrla dolu olan nurla dolu olan kimselerin sohbetinde olursan senin gönlünde öyle nurlaşır onun için sultani enbiya efendimiz şurada da öyle buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz size lazım olan ey ashabım size lazım olan hep lazım olan söyleyen basulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifin tecumasını bir de hadis okumayla meşgul olup bir de onun manasıyla olmadan zamanımız geçer diyor Efendimiz. Zaman geçirmeyelim. Bu fırsat elimizde birbirimiz geçiyor. Şimdi cüksün bir saat sonra korku gidelim. Geçmez elimizde yeniler. Allah hayırlı ömür Onlar yâdi gel kafanızda. Allah'ın ızahı için konuşuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki size lazım olan salihlerle oturmak, salih kimselerle. Bilir miyik salihleri? Bilirsin. Her gün bir şiriyata uygun olur. Her girişe şu oturuş bile kıblaya karşı olsun diye oturuyor bir milim bulamam başka hilahı e, dizleri alır murappaha uğrar peygamberimiz üç türlü otururdu muhane bulma murappaha oturur söker, iki dizlerini şöyle çıkarır ekseri böyle otururdu rahat olur böyle oturur bir oturuyor. Yine bir de diki dizlerini diker iki elini tutar parmaklarını geçirmezdi böyle. Ölürse alt üstün düşer. İnsan barnağı çizilmez de böyle durmuş cahil Kötü öldüğüne hamdelerler değil. Elini böyle tutarlar. niye oturdum ya Resulallah? Kalkıverip de ahite gitmen için böyle oturdum. Belki böyle verirsem yolcunun oturduğu böyle oturur kalkıverir. Yoluna gider ya biz de yolcu geldik. Bak topraktan sudan rahimde kandan verildi. Böyleydik zannetme. Et parçasıydık. 40 günden sonra. Ondan sonra üstüne et namdan eder Allah. Melekleri gönderdim. Gözlerini. olduk. Kendi kendimize okursak, yazsak büyük Arap'ın ise kim inanır? Kim inanır? Üstazımıza varlar Sen tek gelerekene büyüyordun efendim. Bir toprak. hoş toprağın içinden şu ara topraktan oldum ben dedi. Ben mi oldum? Toprağı da Allah'tan bir Allah verdi. Ma heva Nasır-ı Bizde hava var Bunlar Sayılı şekilde Allah verdi Çıkarsanız ne dediniz Soluyumuzu alırken Yarın bile bile hesap soracak Allah Soluyumun yok yere mi ettim Ümit mi verdin Nasihat mı verdin Okudun Kur'an mı Niye bildim ben sana, dilin gemi yok bak ve tapır tapır konuşur. Sen mi konuşuyorsun, Allah mı konuşturuyor? Allah konuşturuyor, sen bir dil yapamaz. Bunu bütün fen çalışsa bir dil yapamazlar. Bütün fen çalışsa bir sivri gözünü yapıp koyamazlar. etme bunları düşünelim de men arafa nefsehu fakat arafa rabbe e kimse nefsinin acizliğini bilirse Rabb'sını bilir o zaman Allah'ını öyle bilebilir ne olsa böyle Allah'ı bil insan içinde yarın şehvet gelecek akıl oldu mu? içinde nefis gelecek içinde hırz tamah, fuhul, adavet kin Sır, şuraya bir kaşık koymuş, onun arına atansız demiş. Bir ağrı yapar, bir daha ağrı yapar, üçüncüde de patlar, cehirler öldürür insanı. Hemen doktora gelen. Sen bu dertlerle ölürsen yarın imansız öldürürler seni. Hemen yani kibirim olsun, hemen hasetliğin olsun, hemen kemin olsun hem buzun olsun bunlara bir doktor bulacaksın çare yok o doktor kim olar? o zamanın mürşidi kamili ve onun halifeleri onun doktoru iyi teslim olmak lazım iyi teslim olmazsan kelinin kolunu bağlamazsan ameliyat gitmez o bir reçete ders aldım bir renç etir ama oho tedavi etmez oho illa Allah diyelim Allah Allah Allah Allah yublümüze girsin Allah sol numemizin altından küt, küt küt küt küt çalışır orada bak ağzımda durur ama orada çalışır Böyle olsun haydi zil gele alhafi hayız rızık ma yetfi rızkın hayırlısı kifayet nakare zikrin hayırlısı gizli olan hafî oladı hafî zikri melekler de duyun yaşar hocam melek de duyun ayıyor yazma ayırmerek yani Sabah çağrıldığı gün hesap verirken defterin günah defterin sevap defterin terazıya koyulduğu vakit bunu amelinden kaldı mı daha koyum kaldı mı yarap ben ne teviye yazdık bu defterde birer birer saydı birer birer yazdı bir şey vayma bir şey koymadık. Ee, günaha ağır geldi. Cehenneme mi gelecek kulumu? Böylece ağır geldi. Benim yanımda da bir hasenesi var kulumun. Benim yanımda sizin duymadığınız, işitmediğiniz kalbin zikri var. Kalbin zikrini melekler de duymuyor. Hayır. El bir yoğuşta, zikir el-hafi diyor o işte, hafi zikir. Üstadımızın emri çalışır da kal kalbimiz olsun, Allah'a zikretsin. Kalbine koyunca çürümez o adam. Benim yanımda hasenesi var kulumun. Zikrederken, ederken kalbi oyanır. O oyanan kalbinden bir teciğine alır da teraziye koyarsa İlahı kaldırıp atıyor, cennetlik oldu. Oğlum daha burada yüz binlerce zikrin var. Uyurken de o kalp zikreder oğlum. Yürürken de zikreder yavrum. Bunun için tarikata girilir yavrum. Anlayacağı. Ameliyat olayım diye zikrullah, şifa ul ulub. Olur da kalbin şifası zikrullah, İçimde o dediğim, saydığım ne <gülüyor> hıf kalır, ne tamağı kalır, ne adalet kalır, ne ken kalır, ne buğuz kalır, ne rüya kalır, ne süm'a kalır, bir şeyi koyması diye temizler. Biz buraya o kalbimiz temizlensin diye geldik. Fatih, buraya gel ol. nesi şey var benim yanımda meleklerin de duymadığı o kalp cikritmen bir tecimi koydum mu günaha, dağ gibi günahları kaldırıp atıyor e, ya da kılın niye oğlum daha burada binlerce cikrin var onları kardeş olduk biz birbirimizle e, dostlarım var o dostlarıma da ötekileri Alır gelene bir ya Rabbi bağış ben kardeşlerime diyor. Hepsini kurtarıyor. Biz onun için kardeş oluyor. Onun için bir araya geliyor. Onun için evimizde duramıyor da size geliyor. mu? Onlara bir iade, ziyaret edin. ler lokma ondan vazgeçti. Stavam, yavrumuzun ya. şundan bir şeker çıktı, ona at. Başım ağrı verdi. Ect daha geriye kalsın yine duyuluyor. Mu? Arkadaşlar 경찰 yayınlaoticality... Tom query Yoksa biliyorum... salihlara karış olursun aşık salihlara karış olursun salih gör cevherler var ülkan içinde yahu zimura anlayacaksın bunu büyüyünce şimdi dışarıda Yetiştim. Bu makamları sizin vasıtanızla kazandım. Ellerini, ayaklarını öperim tebrikleri geliyor. Sizin gibi çok yavru yetiştirdim elhamdülillah. Birinizin hırmetine Allah beni rahat affetsin. Çok günahkarım ben. Ya, geçen birisi, geçen birisi Hicaz'a Hicaz'a geliyor. deri yanında ne var? O liderinin yanında isim vermeyeceğim. Orada konuşmuş. Ailem var, çocuğum var. Ümidimizi kestiler. Götürmek biz atacağız. Oraya derler. Kafileler getmiş. Biz güldüm şeyine. Ancak oraya vardım. İrak'ın hüdüdüne Hicaz'ın dönümüne geçirmediler. Şofere yaz var. Neyallı Hasan'ım ben de, diyor, ötesi geldi, dünyam da, buyur, öteye çiğe geç dedim, bekleyonlar, maalesef beni yapacaklar. Gözümü açtım dedim, öteye çiğe geçeyim, ben çikayım diyor, diyor, onu da yumuşatmışlar diyor. O yüzden bir genç rast geldi, öyle bekle yok seni diyor. gözüne dursun. Ne anlamına melekler yaparmış düşük ona. Sen isterim bu ona. Kayserli bir eczaneci ailesinin karnında hastalık varmış, kurtulmuş orada şifa yurduna yattırmış. Demiş ki iyi olup çok daralmış, bunalmış hasta bir kadın geldi diyor. Sana mübarek gün diyen, tuanetül salam. Ben şahadan mübarek gün derdi o varmış oturdu. Evet. Neden bunalmış Mustafa? Evet. Gece bir kişi geçmiş de biri sapalmış. Tercih etti namaz kılınca sunalmış. Daha da evet. Bir kadın daha. Allah çağırdı, selam verdi. Beni Şahı Efendimiz gönderdi. Kola şu yerine oturdu diyor. Atalan bir daha geldi diyor. Kitap böyle yazıyor. Göstereyim gözümüze. Ondan sonra selam verdi diyor. Beni Şahı Efendimiz gönderdi. o sabah. fosso vario io 체크 <s> <s> <s> <s> tüm muamelelerini yaptırmış Mustafa'm. Allah yetsin yoluzu. İşte seni vasıta veriyor, yetişiyor. Ondan sonra hanede <gülüyor> abi düşmüş şey Ondan sonra deri ediyor. Param da yok ya mi? Şey şöyle param var. 150 riyada para vermiş. Bu bekliyorum burada ben seni hacmi yaptım geldin yine orada diyor. Yine muamelerimi yaptı diyor. Ondan sonra beni finleti gönderdi. Tüm büyük yerde ona haber veriyor. Allah Allah diyorlar. Onun için uzun bize yetişen var etmek yeter. Hazrata bağırmak lazım. Yok mu? tarihine giren olup er açık mürhani ceylani ceylani ürünime cefa eden kefin hazırlasın irken cefa etmeden kefinme hazırlasın inan bu sözlerime sen açık mürhani ceylani ceylani çok buraya gitsen hiç çıkamam hiç çıkamam e, anşamıza diyor ki kendi başından geçeni hazır verme. Geçen gün o devrimin yerini burada tutmuş. Hacı Hüseyin Aksakal'ın oğlu Nasıl? Ayılla nasıl? Uyuyor herhalde. Ne eğiliyor ya? Kapağını da eğiliyor. He. Ben de telefonun çıkıp gelince nuru halım var. neyle söylüyor? de Bu inanmayacak bir şey yok. Ben kırdım Şeyh razı olmadı beni öldürecekler diyor. Bizim yağurlarımızla akar etenler görürler. sen yanına gelemez, görürken gelemez. Varma oğlum diyorum sana bak, varma münkirin yanına, kokusu siner tenine, hayır münkirin canına, can Muhammed Ali münkir. Bizde bir uyuz çevici Suriye kattırmaz çoban, ayağınla uyuz ötekilere geçer, bütün şeyler uyuz olur. Şey okuyayım değil de etme, Hikmet ehlinin sözünü dinlemektir. Size lazım olan şeydir Peygamberimiz salihlarla oturun, kalkın Hı. hikmet ehlinin sözünü dinleyin. Çünkü şüphesiz çünkü şüphesiz Allah-u Teala bir baharın yağmur yağmadı. dua ellerimizi kaldığı Yal var yok Rabbimize. O dağın başındaki ittiğimiz orada sıktığıla neyle geldiğimizdeki hocanın, o hocanın, o hocanın girilen cüvaldan sonra rahmet başladı. Kesilmeyi Bir ay. Yoksa dünya kuruduyordu. Kellesinden ve böylece hikmet nuru iledir ki duyuyor. XP'ye sözleri Ne oluyor? Hocam, kanaatımız sonunda. Allah'ın dünyayı elime geçirir mi? böyle bir diyor içerim. Nuri Has diyelim ala ala. Mehmet Nazlı mı? El nayal mı? işte Nazlı demişte muhteşem oldu. Ocağın nuru hafta bu kadar gidiyor diyor. Arette obanın teni arayla ince zıbtıren oynuyor. Ee, i̇ki iki elinden, ikisi iki ayağından butmuşlar ve e, göğüsleri işte tazyet oldu Ondan sonra ya. Yandan... ne merde ne bir ferde kimseye muhtaç etmesin o ya bu ee, yuvayın maneviyyesi öyle kırılmış ki giderken de ağlıyordu girince bağlılığı duyduydu diyor yerlerde düğün sürüyor diyor hocaman pavukator ee, Mehmet efendi girince geldi efendi Mehmet efendi ayaklarına kocaklara <gülüyor> kapandı yöpüyor ayağına Vallahi billahi tallahi ben latife ettim öyle. Ama sen anlayamadın, esrahtı zannettin, kırıldın bana. Üstadın da gayrı olmadı, beni öldürecek sen bilin diyor. Bin oruyla halal olsun. İşte ben iyi oldu. cekime cefa eden diyor bak kerkini hazırlasın girken inan bu sözlerime sen açık mürhani keylanı keylanı ee, erkekler bu yola girdiği gibi kadınlar da girer çünkü onlar da ya